Stratejik öneme sahip olduğunu Kıbrıs'ın askeri anlamda özellikle düşünmüyor. Bize Yeşil Adadan gelen sesler son zamanlarda zayıfladı ama fısıltılar da yetiyor. Oysa Kıbrıs Batı basınında hiç gündemden düşmüyor. Aslında asırlardır bu adanın Orta Doğu'nun anahtarı olduğu herkesçe biliniyor. Son günlerde sihirli bir söz petrol yeniden ortalıkta dolaşıyor. Çevredeki Müslüman ülkelerle Rumlar bir araya geliyor, adanın çevresindeki petrolü konuşuyor. Adanın en stratejik limanı Maraş bir ara Finlandiya'nın çözüm önerisi olarak gündemdeyken yavaşça soluyor ama Maraş'ta mülklerini hatırlayan Rumlar ortaya çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalarını kazanıyorlar, Türkiye tazminata mahkum oluyor. Akdeniz'in doğusunda Orta Doğu bir adım mesafede, örümceğin ağları arasında bir ada görünüyor. Orta Doğu'nun kalesi, yüzmeyen uçak gemisi, bulunmaz bir üs ve dinleme kulesi. Son günlerde çevresindeki petrol yataklarıyla gündeme oturuyor. Nereden kötü kokular gelse orada petrolün izi var. İşte önce bir şahibiydi, şimdi artık gerçek. Özellikle İskenderun, Kıbrıs arasında zengin petrol kaynaklarından söz ediliyor. Batılı güçler bir yüzyılları Kıbrıs konusunda ısrarlı. Malum bir damla petrolün... Bir damla kandan daha değerli olduğu söyleniyor. Orta Doğu petrolün enerjinin zenginliğin göbeğidir. Yüzyıldır tüm kavgalar bu coğrafyada şekillenir. Müzik Yarım asır önce Roosevelt Kıbrıs'ın geleceği için hedefi şöyle belirlemişti. Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır. ...bu petrol kaynaklarını koruyabilmek için gereklidir. Profesör Ata Anun, ...ada'nın en az konuşulan... ...bazı başka özelliklerini de hatırlatıyor. Kıbrıs'ın üzerinde iki tane üs var. Akrotiri üssü ve Dikelya üssü. Bu Dikelya üssünü ve Akrotiri üssünü... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıyor... ...ve Akrotiri'de de nükleer başlıkların... ...saklandığı bir yer var. Korunduğu bir yer var. Yani en güvenli, en sağlam... En korkusuz üsler Kıbrıs'ta. Hem İngiltere'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin. İngiltere ve Amerika oradaydı. Peki Avrupa Birliği'nin çekirdek ülkeleri? Geçen sene biliyorsunuz Kıbrıs'ın Cumhuriyeti'ni bir anlaşma yaptı. Ve BAF'taki Andreas Papa Andriyo Havaalanı'nı resmen... İşte Rum Milli Muhafız Ordusu'na eğitim vermek, Rum Milli Muhafız Ordusu'na yedek parça vermek, Rum Milli Muhafız Ordusu'nu Fransız silahlarıyla donatmak karşılığında Andreas Papandreou üssünü kullanma anlaşması yaptılar. Şimdi bu anlaşma yürürlükte, fiiliyata geçtiler bile. Adanın çevresindeki trafik gittikçe hızlanıyor. Avrupa Birliği'nin kendi toprağı saydığı Kıbrıs'ta Rum yönetimi Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yapıyor. Lübnan, Suriye ve Mısır'daki yönetimlerle pazarlıklara oturuyor. Garantör ülkeler İngiltere ve Yunanistan'dan Tutun'da Amerika ve Çin'e kadar Yeşilada tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Rum kesimi Memnun, o adanın tek sahibi olarak tanınıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti adına istediğini yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularını da kendi denizleri olarak görüyor. Adanın çevresini 12 bölgeye ayırıyor. Bu bölgeleri ayrı ayrı ihalelerle petrol aramaya açacağını ilan ediyor. Lübnan'la yapılan 17 Ocak 2007 tarihli petrol arama anlaşmasıyla fiili durum yaratıyor. Aynı denenmiş metodu yıllardır uyguluyor. Türkiye doğudan ve güneyden fiili bir durumla çevreleniyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ada bütünleşmeli kaynaklarda hakkımız var diyor. Kıbrıs'ın bütün doğal kaynaklarında Kıbrıs'lı Türklerin de hakkı var. Kıbrıs'lı Türkler Kıbrıs'ın birleşmesi için oy verdiler. Birleşmesi için politikalar yüttüler. Ve o günden bugüne yani referandumdan bugüne de birleşme yönünde hareket ediyorlar. Yani dolayısıyla bizim vizyonumuz adayı bütünleştirmektir. Adayı bütünleştirmek olduğuna göre de Kıbrıslı Türklerin hakları adanın bütününde e, petrol hakları da dahil olmak üzere varittir, geçerlidir. Ve biz e, diyoruz ki Kıbrıs Rum tarafı adanın bütününü temsil etmeye yetkili olmadığı için tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne girişle yaptığı gibi tek tar taraflı olarak e, Kıbrıs'ın Doğal kaynaklarını kullanmak için anlaşma imzalayamaz. Mesele budur. Ama imzalıyor. İmzalıyor. Biz onu tanımıyoruz. Biz onu kabul etmiyoruz. Petrol konusu 2000'li yıllarda gündeme oturacaktı. 2003 yılında Mısırla Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında Akdeniz'de petrol aramak için deniz yataklarının paylaşımı konusunda bir anlaşma imzalanacaktı. Türkiye anlaşmayı protesto için Mısır'a nota vermişti. Ama İslam Kalkınma Örgütü'nün en önemli üyelerinden biri olan Mısır, Kıbrıs Rum kesimiyle işbirliğini sürdürdüğü araştırmalara devam etti. 2007'de adanın güneyindeki petrol sahaları ihaleye açıldı. Cumhurbaşkanı Talat, diyalog eksikliğinden şikayetçi. Güney kısımda olan petrol sahaları şeye, ihaleye açıldı ama Kıbrıs Rum tarafının iddiası, adanın her tarafındaki doğal kaynakların Yetkisinin kendisinde olduğudur ki biz bu nedenle hayır diyoruz. Yani şimdi bakın bizimle gelin bunları bölüşelim deseler e, ve bizimle bu konuyu konuşsalar, o zaman bu işe çözüm bulunabilir. Yeni bir kıta sahanlığı sorunum bekliyor bizi. Olabilir, olabilir. Yani ama unutmayın e, Kıbrıs Rum tarafı e, Yunanistan kadar güçlü bir ülke değil. Ne kadar Avrupa Birliği olsa bile dikkat edin Avrupa Birliği bu konuda açık bir destek ortaya koymadı. Açık bir duruş sergilemedi. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı haksız. Avrupa haklıyı haksızı ayır dede dursun rumbasını ünlü suçlama politikasını başlatmıştı bile. Gazetelerde Türkiye petrol krizi yarattı manşeti vardı. Politis gazetesi haberi Türkiye Petrol Cephesi açıyor manşetiyle duyurmuş ve Ankara kriz hazırlıyor manşetini atmıştı. Alipkia gazetesi ise Ankara'nın sadece Kıbrıs'ın kuzeyindeki haklarıyla yetinmeyeceğini, Güney Kıbrıs'la Mısır arasındaki bölgede de hak iddia edeceğini yazıyordu. Metot aynıydı. Kendi yaptığını karşı tarafın üzerine at, o savunuya geçtiğinde sen işine bak. Tüm bu yaygara arasında Kıbrıs Rum yönetimi, Norveçli bir şirketle petrol arama çıkarma konusundaki görüşmeler hep başladı. Şirket Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin izniyle petrol arama ve çıkarma etkisi alan şirketlerden biriydi. Ve Rumlar dünya petrol devlerini adaya davet ediyorlardı. Mısır'la yaptığı münhası ekonomik anlaşmada, ekonomik bölge anlaşmasında dikkat ederseniz İngiltere'nin şelini, çünkü 49,5 shell 50 buçuk Hollanda'nın. Ekson'u, %100 Amerikan ortaklı şirket. Ee, Rus şirketlerini, Hint şirketlerini, Çin şirketlerini davet ediyor, ihaleler veriyor. %75 pay teklif ediyor. Yani oradan Petrol çıkacak, 75'ini bu şirketler alacak, 25'ini de Rum tarafı alacak. 25'ini de Rum tarafı alacak. Kıbrıs Rum yönetimi 10 yıldır petrol konusunda ciddi araştırmalar yapıyordu. Hükümet yetkilileri daha 2001'de İsrail, Suriye, Mısır, Kıbrıs arasında bulunan geniş petrol havzalarından söz etmişti. Haritayı iyice düşünün. Rodos'tan Kıbrıs'ın arasını Yunanistan ve Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bir egemenlik anlaşması, ekonomik iş birliği yapıyorlar. O denizi paylaşıyorlar. Antalya'nın, Antalya, Antalya Körfezi'nin yüneyi. Aşağıdan Yunanistan'dan Mısır anlaşıyor, bütün o bölgeyi alıyor. Sağ tarafta haritanın doğusunda, Rum tarafıyla Lübnan anlaşıyor. O bölgeyi kendi egemenlikleri altına alıyorlar. Bu defa Rumlar ne diyorlar? Adanın tümü AB'nin bir toprağı olduğu için Kıbrıs ile Türkiye arasında kalan suların da yarısı bizim egemenliğimizdedir. Şimdi iş ona gidiyor. Şimdi... E, petrol meselesi alevlenince dan dedi galiba bu herkesin kafasına. Çünkü sadece denizlere açık ülke olmaktan çıkmayacaksınız. Eğer tek Kıbrıs üzerinde bir hal çaresi bulunursa e, o zaman e, hava koridorlarınız da e, kısıtlanmış olacak. Kıbrıs'ın bir bütün olarak. Yeni Kıbr bir kıta sahanlığı. E, Tabi Kıbrıs'ın bütün şeyi Mısır'a kadar e, uzanmaktadır. Onun için ...çok önemli bir durumdayız. Kıta sahanlığı kavramı ilk kez ortaya... ...Amerikan Başkanı Truman tarafından atılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasıydı. Amerika petrol coğrafyasını... ...karadan ve denizden kuşatma planları yapıyordu. Amerika'nın can damarı olan... ...Teksas petrollerinin... ...deniz altına uzandığı... ...o tarihlerde anlaşılmıştı. Ardından Orta Doğu petrollerinin uzantısının... ...Akdeniz'de olduğu keşfedildi. O yıllarda uluslararası anlaşmalarla... ...dünya biçimlendirilmekteydi. 1958 Cenevre Konvansiyonu'na göre... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı hakkı var. Ve 1958'de Türkiye bunu ilan etti. Şimdi haritayı gözünüzün önüne getirin... ...Antalya Körfezi'ni hayal edin... Doğu burnu yani Gazi Paşa'nın olduğu yerden batı burnuna kadar yani e, sol taraftaki kaşa kadar bir doğru çizgi çekin Antalya Körfezi'nin tam iki ucundan. Oradan aşağı Mısır'a doğru 200 mil inen bölge Türkiye'nin kıta sahanlığıdır ve deklere edilmiştir bu. Tam o yıllarda İngiltere Başbakanı Anthony Eden petrol için Kıbrıs lazım diyordu. İngiltere ve Batı Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarını koruyabilmesi için Kıbrıs'a ihtiyacı vardır. İkinci Dünya Savaşı sonrası sümürgelerinden çekilmek zorunda kalan İngiltere'nin Kıbrıs'ta da durumu pek parlak değildi. Adayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ada halkını etnik ayrıma dayalı olarak bölerek yönetmek geleneğini kullandı. Yüzyıllardır bir arada yaşayan halklar uzlaşması olanaksız düşmanlar haline geldiler. Türkiye'de taksim düşüncesi oluşurken Yunanistan'da enosis düşüncesi pekişti. Uluslararası anlaşmalar imzalandı, çözümler üzerinde tartışıldı. Sonunda İngiltere üstlerini garanti aldı, kenara çekildi. 1960'ta aynı bugün istendiği şekliyle bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Sadece 3 yıl sonra kan gövdeyi götürecekti. İngiliz tarihçi David Phillips, İngiltere'nin Kıbrıs politikasını şöyle özetlemişti. Kıbrıs, İngiliz Milletler Topluluğu adını alan bir imparatorluğun tarihinin en yüz kızartıcı sayfalarından biridir. İngiltere adada kıyımı seyrederken Türk soykırımını durdurabilmek için 20 Temmuz 1974'te Türk ordusu adaya çıkacaktı. Bitmez tükenmez görüşmeler bu tarihten sonra başladı. Barış görüşmeleri sırasında Rumlar İngilizlerin danışmanlığında yeni bir Filistin yaratmayı hedefliyorlardı. Türkler adanın değişik yerlerinde kantonlarda yaşamalıydılar. Sonunda bir federasyon düşüncesine gelindi. 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu ve aynı yıl iki taraf arasında nüfus değişimi gerçekleşti. Rumlar önceleri federasyon fikrini kabul eder gibiydiler. Ama asıl hedef Enosist'i 4 yıllık bir görüşme süresi sonunda fikir değiştirdiler. Federasyonu kabul edemezlerdi. Türkler için tek çıkar yol kalmıştı bağımsızlık ilanı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti böyle kuruldu. Rumlar uzlaşmaz tutumlarını yıllarca arkalarına Yunanistan ve diğer batılı ülkelere dayayarak sürdürdüler. Sonra tarihsel rüyaları Enosis'i gerçekleştirmek için yeni ve kendi açılarından çok akılcıl bir yol buldular. Amaçlarına Avrupa Birliği kanalıyla ulaşacaklardı. Şartlar olgunlaşınca bir telaş ve bir oldu bittiğiyle Kıbrıs'ın yarısı Avrupa Birliği'ne alınacak, sorunlu bölgelerin birliğe alınamayacağı şartı derhal unutulacaktı. İşte 2007'deyiz. Rum yönetimi adanın tek sahibi gibi davranıyor. Tek başına ada adına kararlar alıyor. Gelinen nokta bu. 1 Mayıs 2004'te AB'ye girerken 10. protokol ne diyor? 10. protokol diyor ki, Kuzey bölgesi bütün Kıbrıs bir kere AB'nin toprağıdır. Fakat şu anda da Kuzey bölgesinde Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığı geçmemektedir. Ve orayı da tanımlıyor. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümranlığı olmadığı kuzey bölgeleri şeklinde tanımlıyor KKTC'yi. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımı buydu. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin hükümran olmadığı kuzey bölge. Şimdi Kıbrıs Rum yönetimi adanın tüm sularında hak iddia ediyor. Arkasında Avrupa Türkiye'ye karşı harekete geçiyor. Rum eğer e, ihaleler neticesinde bir şeyler yapmaya başlamışsa e, araştırma, Türkiye bizim sularımızla araştırmaya başlaması lazımdır. En önemlisi bizim Türkiye ile e, kendi e, kanalımız ve aramızdaki deniz için e, anlaşma yapmamız lazımdır. Bunlar gözlerini adanın doğu kıyılarına çevirmişlerdi. Petrolün en yoğun olduğu tahmin edilen Doğu kıyıları için Lübnan yönetimiyle uzun zamandır görüşmekteydiler. 2006'da Finlandiya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Fin çözümü bu görüşmeler ışığında masaya gelecekti. Adanın Doğu Limanı'nın denetimi hedefteydi. Doğu'da Gazi Magosa ve Maraş bölgesi vardı. Avrupa çözüm önerisi olarak Gazi Magosa Limanı'nın 2 yıllığına kendi denetimine verilmesini istedi. Maraş bölgesi ise Birleşmiş Milletler gözetimine açılmalıydı. Karşılığında Kuzey Kıbrıs izolasyonlardan kurtulacaktı. Mehmet Ali Talat'tı bile çileden çıkaran fin teklifindeki öneriler Türklerin elindeki son kaleleri de almayı öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Talat şöyle diyordu. Avrupa Konseyi referandumun ardından Kıbrıslı Türklere izolasyondan kurtulmayı, pasaport vermeyi doğrudan ticareti vaat etmişti. Rumlar hayır dedi, biz evet dedik ama şimdi bizden daha önce istenmeyen şeyler de isteniyor. Rumların taklidi, Maraş'ı gül almaları halinde Magosa Limanı'na da müdahale edebilecekleridir. Ve biliyorsunuz Magosa Limanı bizim adadaki en büyük limanımız, bütün ihracatın ithalatın yapıldığı ve Türk ordusunun ikmalinin yapıldığı bir limandır. Dolayısıyla yani Maraş'ın verilmesindeki tehlike, Budur. Ayrıca Maraş'ın bilinmesi ile Magosa Körfezi'ndeki kıyılarımız daralacaktır, azalacaktır. Bunlar da gerek kıta sahanlığı ve özellikle petrol ve diğer mineral yatakları açısından da önem arz etmektedir. Tabi bu işi e, e, abartmamak lazım ama bir şeyin bilinmesi lazım. E, biz en azından Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ın, ee, Kıbrıs, Kıbrıs adasının e, var olan e, kaynaklarından, doğal kaynaklarından e, herhangi bir şekilde nasıl ki Kıbrıs'tan vazgeçmedik, onunla vazgeçmedik. Maraş'ı seçmelerinin nedeni bir, Maraş'ı mülkiyet konularıyla geri almak. İki, Lübnan'dan Kıbrıs arasındaki petrol yataklarında münhasır ekonomik bölgeyi ilan edip ki biliyorsunuz 17 Ocak'ta bunun anlaşmasını karşılıklı imzaladılar. Bütün o bölgeleri Lübnan'dan orta çizgide bölüşmek kıta sahanlığını bölüşmek ve deniz altı zenginlikleri deniz üstüyle birlikte paylaşmak. <Gülüyor> devamlı pazarlık konusu yapılan Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kapalı tutulmuş 1974 öncesi Rum yerleşiminde olan bir bölgeydi. Tartışmalar bu küçücük bölge üzerinde alevlenmişti. Peki bu petrol aramaları ışığında Maraş'ın durumunu nasıl görüyorsunuz? Hiç ilgisi yok. Petrol aramalarıyla Maraş'ın ilgisi o var ki. O kıyılar bütünlük... Yok hayır da... efendim hayır Mar hayır Maraş'la ilgisi yok. Maraş bildiğiniz gibi Mausa'nın küçücük bir bölgesi. Magosan'ın bu küçük bölgesi dev oyunların merkezi. Dev oyunlar küçük adımlarla başlayacaktı. Rumlar adanın kuzeyinde kalan mülkleri ve kullanım hakları için davalar açıyorlardı. Türkiye bu davalarda 1974'teki müdahalesi ve adadaki askeri varlığı gerekçe gösterilerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlerle suçlanıyordu. Dirne'deki evi için dava açan ve kazanan Loizidu'yu... ...Kapalı Maraş bölgesindeki mülkü için dava açan Aristis izleyecekti. Aslında Aristis'in mülkü... Abdullah Paşa Vakfı arazisi üzerindeydi. Dahası Maraş'ın %90'ı Türk vakıf arazisiydi. Şimdi Rumların e, Maraş'taki vakıf arazileri de legal hakları olabilir mi? Hayır, herhangi bir legal hakları... ...olamaz ve olmaması gerekir. Biliyorsunuz Kıbrıs'ın tarihine baktığımız zaman... ...Kıbrıs Türk toplumunun ayakta kalmasının en büyük unsuru... ...vakıf taşınmaz malların mevcudiyetiyle olmuştur. Ancak İngiliz yönetimi boyunca... ...İngiliz yönetiminin de sömürge yönetiminin de işbirliğiyle ...maalesef birçok vakıflarımız gasp edilmiş... ...tapu kayıtları silinmiş, yok edilmiş... Ve tabi bilinen bir gerçek olan Maraş'ın vakıf mal olduğu devamlı ileri sürülmüş. Ancak ispatlayıcı kanıtlar olamadığı için bir türlü bu yargısal yollara başvurulamamıştım. Çünkü size konuyu daha da açayım. 1960 anlaşmaları yapılırken müzakerelerdeki Kıbrıs Türkiyeti İngiliz dönemi boyunca gasp edilmiş olan vakıf mallarla ilgili haklarımızı arayacağımızı bir kayıtla tutanaklara geçirmişlerdir. 1990'dan sonra, 95'lere, 96'lara doğru Kapalı Maraş'taki bir Rum Oteli'nin deposunda, mahzeninde birçok tapu kütüklere geçirildi. Bunların incelenmesinde görüldü ki bütün Maraş Dala Mustafa Paşa, özellikle Abdullah Paşa vakıflarına aittir. rahkem prensiplerine göre vakıf mallar elden çıkarılamaz Kimsesiyle verilemez, devredilemez. Dolayısıyla bu yönde bir mülkiyet hakkımız vardır. Kıbrıs'ta yasa dışı yöntemlerle el konulan vakıf mallarının yalnızca arazi olarak değerinin 100 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanmaktaydı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adanın en stratejik doğu bölgesinde gasp edilmiş vakıf toprağından bahsediyordu. Maraş'ın yüzde 80-85 toprağı vakıf, e, gasp edilmiş vakıf toprağı. E, bunların e, haklarının olmadığını biz tespit etmek için e, o zamanki EFK müdürüyle birlikte dava açtık. Mahkemesi'nde bu toprakların e, vakfa ait olduğunu e, tes, e, tescil ettirdik. Tekrar yeniden ev, elimizde hem tapular var hem de bir mahkeme kararı aldık. <gülüyor> Maraş'ın vakıf toprağı olduğu mahkeme kayıtlarında mevcuttu. Bu topraklar alınamaz, satılamaz, hibe edilemezler ve zaman aşımına uğramazlardı. <gülüyor> 1998'de Zenil-i adlı kadın elinde hiçbir tapu kaydı olmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu tutacaktı. Dava gerekçesi Türkiye'nin askeri müdahalesi nedeniyle Maraş'taki mülkünü kullanamayışıydı. Davanın seyri son derece anlamlıydı. 7 yıl sonra sonuçlanacaktı. 22 Aralık 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi suçlu bulacaktı. 7 Aralık 2006'da Türkiye 885 bin euro tazminat ödemeye mahkum olacaktı. İnsan Hakları Mahkemesi eğer zamanında vakıflara ait olduğu konusunda biz yeterli kanıt ortaya koyabilseydik belki kararını daha farklı verebilirdi. Niye koyamadık? E, koyamadık çünkü o sırada henüz el, elimizde o kadar veri yoktu. Burada ilginç bir nokta vardı. 22 Aralık 2005'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi suçlu bulmasından tam 5 gün sonra Gazi Magosa Mahkemesi Aristis'in dava konusu mülkünün Abdullah Paşa Vakfı'na ait olduğuna ilişkin tespit kararı çıkaracaktı. Bu belge mahkeme tarafından reddedilecek, yasal sürenin bittiği bildirilecekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde savunmayı hazırlayan Zayim ile neden gecikildiğini sormuştum şimdi verilseydi durum değişecek miydi yani ille verilse durum değişecek miydi avupa insan bir kayıt lazım. var verilmedi diyor verilse herhalde verilmedi değişirdi verilmedi diyor esasında verildi dikkate alınmadı ama zamanla çünkü verilmemiş çünkü mahkeme galiba. demiş ki e, bu işte falan tarihe kadar e, verilecek görüşler görüşler verildi ancak tapu kayıtları elimize ulaşmamış ama bu 6 Ekim 2005'ten bundan... önce tapu bulunmuştu Niye vermi, verilmedi? Aynı gün geldi bu tapular. Hı hı, hemen verilebilirdi? Verildi, kadar... verildi ancak mahkeme kabul etmedi. Yani ben sizi temin ederim ki hı. mahkeme bunu etkin bir şey olarak görmüş olsaydı mutlaka alacaktı. Bu arada bir başka gelişmeden de söz etmek gerekiyor. Türkiye'nin suçlu bulunduğu ve yasal sürenin bittiği 22 Aralık 2005 tarihinden sadece iki gün önce, 20 Aralık 2005'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nden bir yasa geçiyordu. Rumlara mülk iadesi yolunu açan yasaya göre bir taşınmaz mal komisyonu kuruluyordu. Artık Rumların mülk davaları bu komisyonun önüne gelecektir. Yani vakıf malını ee, vakıf... el koymuş Hayır bir şimdi bakın Öyle değil mi? Vakıf malları ile ilgili ee, Mahkeme Ona pek karar vermiyor Mahkemenin ilgilendiği şudur Başvuran 1974 Ağustosunda bu yerde ikamet ediyor muydu Orada aile yuvasını Kurmuş muydu Orada bir hakka dayanarak Bu yerde Bir mülkiyet hakkı. Daha doğrusu tasarruf hakkı iddia edebilecek durumda mıydı? Hı hı. Şimdi edebiliyor mu? E, şimdi dediğim gibi mahkeme yani. bu konuya girmiyor. Bu konu açık. Bu konuyu iç hukukta karara bağlamak lazım. İç hukuk ya, kimin iç hukuku? E, Kakatecinin. Kakateciyi kabul etmiyor ki Avrupa Birliği. Hayır, ulusarası kabul ediyor. Ee, Uluslararası hukuk açısından bakıldığında durum ancak İskender'in kılıcıyla halledilebilirdi. Öte yandan kendilerine çaresizlik içinde çözüm bulmaya çalışan Türkler, güneyin mahkemelerinden adalet dilenir olmuşlardı. Çünkü Avrupa'nın tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iç hukukunu tüketmeden İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuramıyorlardı. Ali Kamil 1974'te 8 yaşında bir çocuktu, ailesiyle bin atlıdan kaçarak kuzeye sığınmışlardı. 2003 yılında Ali Karamanoğlu, babasının ve amcasının müşterek mülkiyetinde bulunan güneyde Limasol ilçesine bağlı Polemitya veya Binatlı diye bilinen köydeki mallarını gidip gördü, araştırdı ve öğrendi ki, gördü ki bu malların üzerine bir otoyol yapıldı. Yonca Kavşağı dediğimiz geçitler yapıldı. Bir kısmına tuğla taş fabrikası inşa edildi. Bir kısmı da göçmen evleri yapılması için kamulaştırıldı. Ali Kamil güneyde bıraktığı 180 dönümlük arazisi için Rum mahkemelerinde bir dava açacaktı. Dava 10 yıllarca sürecek gibi görünüyor. Tahsin Ertuğruloğlu toplu takas formülünün unutulduğunun altını çiziyor. Kıbrıs konusu hukuk savaşıyla e, neticelendirilebilecek bir konu değil. E, hiçbir şans yok. Kıbrıs konusunun özü siyasi bir sorun olmasıdır. Dolayısıyla güneyde malını bırakmış bir vatandaşımızın e, gidip de güneyde dava açarak mal, malını talep etmesi e, Kıbrıs konusunun özü itibarıyla. Ee, herhangi bir etkisi bize göre yok. Bize göre mal konusu zaten başından beri bunu savunduk, hala daha bunu savunuyoruz. Bireysel e, halledilebilecek bir konu değil. Mal konusu global takas ve tazminatla halledilmesi gereken bir olaydır. Bireylerin davalaşması ile değil e, bireylerin kendi devletleri üzerinden devletlerin Güneyde, güneydeki Rum devletiyle kuzeydeki KKTC arasında global takas ve tazminat e, yöntemiyle halledilmesi gerekir. Aksi takdirde bu malmir mülk konusunun içinden çıkmak mümkün değil. Global takas toplu takas denen formül artık geçerli değil. Bu iki toplumluluk iki bölgelilik fikrinin yok edilmesinin de temelinde yatıyor. Artık Kıbrıs Türkler güneyde kalan mülkleri için Rum adaletine sığınıyorlar. Rumlar da... Tanımadıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip Türkiye'yi dava ediyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 1400 dava daha var. Bu davalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürürlüğe giren Mal Tazmin Komisyonu'nun önünde birikiyor. Vakıflar İdaresi eski müdürü Taner Derviş iç hukuk oluşturma adına işlerin sarpa sardığını anlatıyor. Haddi bir fırsat e, konu mal tazmin komisyonuna geldiği zaman kaçırıldı. Çünkü e, AİHİM bütün davaları burada oluşturulan mal tazmin komisyonuna havale etti. Hı. İşte o dönemde Vakıflar idaresi devreye girmeliydi. E, tabii ben bunun o, ikazını açıkça yaptım. Olmadı. A Arestis e, davası e, Rumların başlattığı eylem planının e, kritik noktasını oluşturuyor. Yani Aresli süreci e, çok önemli bir e, süreçtir. Ve bu sürecin 3 ana hedefi vardır. E, birinci hedefi e, Kıbrıs'taki Türk e, emlakini eritmek. Yani Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki toprak varlığını eritmektir. E, i̇kinci hedefi Türkiye'nin ada üzerindeki yasal statüsünü sorgulamak. Ve üçüncüsü de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi e, tazminat davaları, tutuklama emri kararlarıyla baskı altına almaktır. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş çözümü şöyle özetliyor. Şimdi yapılması gereken şey şu. E, toprak bizim. Gasp edilmiş toprak. Sen e, üzerine yapmış olduğun bina ve bir dönümlük bahçe için 1 milyon tazminat istiyorsun Türkiye'den seni engelledi gidemesin gitmiyorsun diye o halde ben de şimdi efkaf olarak bu toprağın bedelini senden istiyorum bunun tazminatını istiyorum bunun kirasını istiyorum çünkü efkaf malı başkasına koçan edilemez başkasının da tapu olarak verilemez ben de senden şu kadar yıllık icar parası ve tazminat istiyorum ve bundan sonra da şu kadar kira vereceksin Vakıflar İdaresi, e, Maraş'a girip orayı e, iskana açmalıdır. İşte o zaman e, dikkatleri de üzerimize çekmiş oluruz. Hı hı. E, ve o zaman hale alınırız. Hı hı. Başka türlü hale alınma imkanımız yoktur. Ve böyle ve ben ben bu... size bir soru soruyorum. Sizin bir eviniz olsa, tapu elinizde olsa o eve gidip yerleşmez misiniz? İşte ben de onu söylüyorum, evet. Maraş'a, e, Vakıflar Edaresi sahip olduğu belgelerle, mülkiyet belgeleriyle tesbih edilmiş sahip olduğu Maraş'a girip tasarruf hakkını kullandığı takdirde değil aristis davası, Kıbrıs davası lehimize döner. 7 Mart'ta Türkiye'nin aristis davasını temiz süresi bitti. Şimdi Aristides'in avukatları Maraş'ta benzer durumda 5000 taşınmazdan söz ediyor. Bu bilgiler ışığında şu ünlü fin önerisinin perde arkasında biraz aydınlığa kavuşmuş oluyor. Hatırlayalım neydi bu öneri? Kuzeyden izolasyonların kaldırılması karşılığında Maraş'ın Rum yerleşimine açılması isteniyordu. Bunun için amaca adım adım gidilmeliydi. Önce Maraş'ta emsal teşkil edecek davalarda tazminatlar kazanılacaktı. Sonra mülklerin iadesi istenecekti. Maraş askeri bölge olmaktan çıkarılacak, zengin petrol havzasını çevreleyen liman denetimde olacaktı. Benktaş Rumların Avrupa Birliği temsilcisiyle diyaloglarını aktarıyordu. Bugün yine e, basında akel Komünist Akel Partisi'nin e, buraya ziyarete gelen Avrupa Birliği temsilcisine söylediği vardır mal, mülk meselesi halledilmedikçe, herkes toprağına, malına, mülküne sahip olmadıkça Kıbrıs meselesi halledilemez diye. Adamların siyaseti Kıbrıs'a sahip çıkmaktır. Sahip çıkmak için ne gerekirse yapıyorlar. Petrol meselesi de budur. Bizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek de budur. Şubat sonunda adayı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Başkanı Linden, ...çözümün adını koyuyordu. Kıbrıs'ta çözümün adı Birleşik Kıbrıs'tı. Adada iki komşu devlet değil... ...tek devlet olmalıydı. Kıbrıs askersizleştirilmeliydi. Eğer asker şartsa... ...bu Avrupa Birliği barış gücü olmalıydı. Linden ayrıca Lokmaca sınır kapısının... ...açılmasını istiyordu. Lefkoş'a birleştirilmeli. İki tarafa geçişler serbest olmalıydı. Rumlar Avrupa Birliği üyeliğini... ...koz olarak kullanmaktan vazgeçmeli... Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasında ısrar etmemeliydi. Kısacası bu ada Rum yönetimi altında birleşmeli, iki toplum birlikte yaşamalıydı. Her şey 1974 öncesi gibi olmalıydı. Unuttukları şu olsa gerekti, bu adada 1960'larda bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. İki halk bir arada yaşamıştı. Huzur sadece 3 yıl sürmüştü. Şimdi... Eski Dışişleri Bakanı Rolandis'in bir şeyi var, e, beyanatı var. Der ki, bu bir arada yaşayalım, bir arada yaşayalım hikayesini bir iyi düşününüz. E, 400 karmaköy vardı. Bu 400 karmaköye yine Türkleri getirirseniz, tek bir cinayet 400 köyden de e, yanardağ gibi patlaması anlamına gelir. Yeniden kana e, kan içinde kalırız. Bu akıl işi değildir demektedir. Değildir demektedir. Ayrıca Rum tarafa Türklerle bir arada yaşama fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. %65-%70 Rum biz Türklerle bir arada yaşamak istemeyiz diyor. Geldikleri yere gitsinler diyorlar bizler için. Kıbrıs meselesinin halli üniter devlet olacaktır. Asker çıkacaktır. ...garanti anlaşması olmayacaktır. Bütün Rumlar eski yerlerine gidecektir. Siyasetini... ...duvar gibi önümüze koymuş adamla... ...biz el uyuşturarak ...efendim uzlaşmaya hazırız... ...vallahi hazırız, billahi hazırız demekle yetiniyoruz. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tahsin Ertuğuloğlu... ...Rum Dışişleri Bakanı'nın sözlerine yeniliyordu. Güney Kıbrıs'taki Rum Dışişleri Bakanı'nın... ...beyanatı açık açık şunu söylüyor... Kıbrıslı Türkler, Ermeniler ve Maranitler gibi Kıbrıs'ta azınlıktır diyor. Şimdi bu mentaliteye sahip bir güney komşunuzla siz hala daha Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği üzerinden olsun, Birleşmiş Milletler sürecinden olsun, hangisi olursa olsun hiç fark etmiyor. Sizin bir Kıbrıs Türk halkının buradaki hakkını, çıkarını, statüsünü, ana vatanın bu ada üzerindeki hakkı, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakkını, çıkarlarını, güvenliğini içerecek bir uzlaşıya varma beklentisi içerisinde olursanız en iyi, en hafif tabiriyle hayal görüyorsunuz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı elinden iki toplumun yakın temasının sağlanması fikrindeydi. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aydınlar ve özellikle Din adamları sürekli olarak buluşmalıydılar. Linde'nin Kıbrıs ziyareti sırasında din adamları çağrıya uydular ve Ledra Palas'ta bir araya gelip bir rize anlaşmaya vardılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Müftüsü Ahmet Yönlüerle bir araya gelen Rum Yönetimi Başpiskoposu 2. Hristos Tomos, Hala Sultan tekkesindeki cami ile Apostolos Andreas Manastırı'nın ibadete açılması müjdesini verdiler. Ancak başpapaz görüşme öncesi Rum basına başka şeyler de söyleyecekti. Dostum Ahmet Yönlüer'le görüşmemde işgal bölgelerindeki dini ve kültürel mirasımızın durumunu, halkımızın işgal bölgelerindeki ibadetlerinin sağlanması konularını gündeme getireceğim. Kafaz'a yakında bir metropolit açılacağı bilgisi de görüşme sonunda basına açıklandı. Burasıdaki hızlı trafik bir yanda petrol haberleri diğer tarafta askeri hareketlilik nedeniyle sürüp gidiyor. İngilizler Amerika ile ortak kullanıma açtıkları Türk vakıf toprağı üzerinde yer alan haşmetli iki üsleriyle adayı askeri bir yığınak bölgesi olarak görüyor. Ada hava kuvvetleri için mükemmel bir üs ve Orta Doğu'nun en önemli dinleme kulesi. Bu ada İngilizler için 50 yıl önce ne kadar hayatiyse bugün daha fazla öyle. İngiltere Mısır'dan çekilirken Başbakan Macmillan, Mısır'ı kaybettik ama Kıbrıs alternatif üsttür demişti. Kıbrıs'ın İngiltere ve Türkiye için önemi büyüktür demişti. Ve Kıbrıs adasını kim elinde tutarsa İskenderun limanını ve Türkiye'nin arka kapısının kontrolünü elinde tutar demişti. 2000'li yıllarda Başkan Bush benzer sözleri tek bir cümlede topluyordu. Orta Doğu'nun anahtarı Kıbrıs'tadır diyordu. İngiliz Kıbrıs'ı istiyor, Amerika Kıbrıs'ı istiyor, Rum Kıbrıs'ı istiyor, Yunanistan Kıbrıs'ı istiyor. Şimdi Mısır çıktı, Fransa pazarlık yapmaktadır, ee, Kıbrıs'ta üst kursu. İngiliz Başbakanı Anthony Eddy'nin ta 1955'te dile getirdiği gibi Avrupa'nın Orta Doğu'daki petrol kaynaklarına ulaşabilmek için Kıbrıs'a ihtiyacı vardı. Bunu önce Yunanistan'a sonra Kıbrıs Rum tarafına Avrupa Birliği üyeliği vererek gerçekleştirmeyi planladı. Yüzmeyen bir uçak gemisiydi Kıbrıs ve tüm küresel politikaların merkezinde yer almaktaydı. Ve Türkiye'den uzaklaştırılmalıydı. Bu ada üzerinde uygulanan tüm politikalar keskin hedefler ve ince hesapların sonucuydu. Çıkarlar ve gelecek kaygıları söz konusu olduğunda... Uluslararası anlaşmaların ve imzaların hiçbir hükmünün olmadığını kanıtlayan en keskin örnektir Kıbrıs. Bir örümceğin ağında devlerin satranç tahtasındadır. Henüz çilesi doğmamıştır. İki hafta sonra yine bir Akdeniz ülkesinde İtalya'dan karşınıza geleceğiz. İyi akşamlar efendim.